Sallallahu ala seyyidine Muhammed ve ala ala seyyidine Muhammed Ey bizim Allah'ımız Sen bizlere dünyada ve ahirette afiyetler ver ya Rabbi Bizlere hakkı hak göster ona tabi olmayı Batılı batıl göster Ondan uzak olmayı nasip eyle ya Rabbi Ey bizim Allah'ımız Sen bütün zorlukları, kolaylaş, zorlukları kolaylaştırırsın Sen bizlere bütün zorlukları kolaylaştır çünkü zorlukları kolaylaştırmak senin için çok kolaydır ey bizim Allah'ımız. Ey bizim Rabbimiz sen bizlere hakkı hak göster ona tabi olmayı, batılı batıl göster ondan uzak olmayı nasip eyle ya Rabbim? Sen lütuf ve ikram sahibisin. Ellerimizi boş çevirme ya Rabbim. Sen ikram sahibi ve ihsan sahibisin. Bizim yapmış olduğumuz masiyetleri itibar alaraktan bizleri mahcup etme ey bizim Allah'ımız. Evet değerli kardeşlerimiz, bugünkü konuşacağımız konu, sizlerle birlikte olacağımız konu, yolculuk ve seyahet adatlarıyla olacaktır. Malumdur ki, her Müslüman dünyada yaşadığı müddetçe, ihtiyacı olduğu hallerde mutlaka seyahate çıkacaktır. Yolculuğu olacaktır. Bu yolculuk esnasında, bir takım meşakkatlarla elbette ki karşılaşacaktır. Bununla beraber de bununla beraber de yapması gereken bir dahi vecibeleri yerine getirmesi elbette ki gerekecektir. Bu yolculuk bazı hallerde bakarsın farz olur, bazı hallerde müstecab olur, olur, bazı hallerde ise sünnet olur. Mesela hac yapmak için yolculuk gerekiyor. Ömre için yolculuk gerekiyor. Savaş için yolculuk gerekiyor. İlim talep etmek için yolculuk gerekiyor. Ticaret yapmak için yolculuk gerekiyor. Müslüman kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı ve dostlarımızı, dostlarımızı ziyaret etmek için yolculuk gerekiyor. Bundan dolayı yaşadığımız dünyamızda yolculuktan hali kalmayacaktır. Bunun için, bunun için... Yolculuk esnasında adep ve usülleri de elbette ki bilmemiz gerekir. Bu yolculuk esnasında yapmamız gereken bir dakin İslami hükümler vardır. Onları şöyle sıralayabiliriz. Birincisi, sefere çıktığımız zaman, sefere çıktığımız zaman dört zekat, namazlıklı, dört namazla namazları ikişer rekat kılmamız elbette ki gerekmektedir. Allah bunu bize bir azimet olaraktan vermiştir. Bunu mutlaka yapmamız gerekir. Diyemeyiz. Hayır. Niçin dört kılıyoruz? İki kılıyoruz, dört kılalım diyemeyiz. Çünkü Allah bunu bize bu şekilde emretmiştir. Evet, akşamı tam kılarız. Yatsı ise tam kılarız. Sabah namazınıza tam kılarız. Ta ki sefere gittik de dönünceye kadar bu haller devam eder. <gülüyor> sefere gittiğimiz yerde 15 gün kalacağımız diye, kalacağız diye niyet edersek namazlarımızı tam kılarız. 15 günden aşağı niyet edecek olursak namazlarımızı noksan kılarız farz namazlarını. Oradaki bulunan imama uyacak olursak elbette ki namazımızı tam kılacağız. Gittik dönünceye kadar, dönünceye kadar namazlarımızı, namazlarımızı dört rekatli olanları ikişer rekat, akşamı tam, sabah namazını tam kılarız. Bunlar farzların hakkındaki olan vecibelerdir. Ama diğer nafilelere gelecek olursak, diğer sünnetlere gelecek olursak, onları istediğin gibi kendi haline göre, kolalığına göre, durumuna göre kendin kılabilirsin onlar için hiçbir sakıncası yoktur. Ondan dolayı Rüca Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyuruyor. Ve izatarabtun fil ardi feleyse aleikum junahun en taksuru min as-salah. Ve fil ardi sizler sefere çıktığınız zaman feleyse aleikum junahun üzerinize bir mesuliyet yoktur. En taksuru min as-salah namazları kısaltmakta Üzerinize herhangi bir zorluk, bir sıkıntı yoktur diye buyurmuştur. Allah'ın emridir bu. Yüce Rabbimiz bizi bizden daha bilir. Daha iyi bilir. Çünkü O bizi yaratmıştır. Bizim bünyemizdeki olan hal ve her harekatın güç ve dayanıklığını Rabbil alemin bildiğinden dolayı yolculuk esnasında karşılaşacağımız bir takım sıkıntıları, sıkıntıların ne olduğunu bildiğinden dolayı Bizlerin üzerine farz kılmış olduğu namazların ahkamlarını bile Hazreti Allah bizlere öğretiyor. Dört rekatli namazları kılmamızı, kılmamızı ikişer iki rekata indirmemizi Yüce Rabbimiz emrediyor. Evet bundan dolayıdır ki Enes radiyallahu anhu, Allah ondan razı olsun, şöyle buyuruyor. Harajna emar rasulü sallallahu aleyhi ve sellem medine. Allah'ın Resulü ile Medine-i Münevvere'den çıktık. İla Mekke. Mekke'ye çıktık. Mekke'ye yolculuğumuz başladı. Fe kare er rubaiyete Allah'ın Resulü 4 sekatlı namazları ikişer ikişer kılardı. Ta ki medine Münevvere'ye dönünceye kadar. Ta ki Medine-i Münevvere'ye dönünceye kadar Allah'ın Resulü Allah'ın Resulü ne yapardı? Namazları bu şekilde dört rekattı namazları ikişer rekat, ikişer rekat kılardı diye buyuruyor Enes radıyallahu anhu. Evet demek ki birincisi sefere çıktığımız zaman yapılması gereken hükümlerden bir tanesi neymiş? Dört rekattı namazları ikişer rekatla kılmak, üçü tam kılmak, ikiyi tam kılmak Allah'ın buyurduğu gibi, Allah'ın buyurduğu gibi bu şekilde yerine getirmek gerekmektedir. İkincisi, cevâz-ül-mesh alel-huffeyn selâ gün ve leyâ Evet, sefere çıktığımız zaman, değerli kardeşlerim, ayak üzerine meshetmek, meshetmek hükmü değiştiriyor. Üç gün, üç gece, misafir olan kişi için. Üç gün, üç gece, misafir olan kişi ayağına meshedebilir, caizdir. Likâv-ül-i radıyallahu anhu, Hazreti Ali şöyle buyuruyor. Ceal elena el sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü bizler için kıldı. Selasete eyyamin bile ve leyalihinnel lil musafir. olan kişi için üç, üç gün, üç gece ayak üzerinden mesretmeyi kıldı. Ve yevmen ve leylete lil -mukîm. mukib olan kişi, kişi içinde bir gün bir geceyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meshetmeyi bizlere buyurdu diye buyuruyor. Ondan dolayıdır ki, ondan dolayıdır ki sahabe-i kiramlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hal ve harekatlarını, feil ve ikrarlarını tesbih ve tescil ederekten Hazreti Ali'nin radıyallahu anh'u buyurduğu gibi bizler de yine hakaize bu tavsiyeye uymamız, aynısını yapmamız Resul-i şerif sünnetini ihya etmiş Oluruz Değerli Kardeşlerim. çoraplar mı Huf? Huf, mes. mes. Burada çoraplar da olabilir. Biliyorsunuz burada e, Hanefi mezhebinde de eskiden elde öğrenen çoraplar var idi. Bu çoraplar yunda örülüyor idi. Hatta deniliyor ki Hanefi mezhebinde bir çorabı ayağa koydu diktiğin zaman e, dikilmesi gerekiyor. Yani ayakta kalır halde ise kalır ise ıslak yaptığın zaman ıslak elini sürdüğün zaman Çorabın üzerine ayağı içeri şey geçmiyor ise içine geçmiyorsa onun üzerine meshetmek caizdir. Hanifi mezhebinde de böyle böyledir. Ama diğer mezheplerde malumdur ki diğer mezheplerde çorap yırtık olmayacak olursa güzel bir halde ise onların üzerine meshetmek caizdir. Ulemalar bunu caiz görüyor. Dolayısıyla dolayısıyla burada burada Maliki mezhebinde ve diğer mezheplerde bu hadisi tatbik ediyorlar çorapların üzerine meshetmeyi de uygun görüyorlar. Genellikle seferi hallerde, seferi hallerde, yolculuk hallerde, sahe seyahat hallerinde bu bir kolaylıktır. Bu bir kolaylıktır. Bazı kişiler vardır ki ya ben namaz kılacağım ama namaz kılacağım ama ayağımı çıkartma zoruma gidiyor. Abdest almak zoruma gidiyor. Bundan dolayı zoruna gittiğinden dolayı namaz kılamıyorum diyen insanları çok görürüz. Bu bir kolaylıktır. Deriz ki onlara, deriz ki onlara, gel namazını kıl, mesut üzerine mesal, çorapların üzerine meset diyebiliriz o kişiye. O kolaylığı da onlara gösteririz. Hazreti Allah, Hazreti Allah bu dini bize kolaylık için göndermiştir. Yüce dinimiz, yüce dinimiz yücedir. Bütün zorlukları kaldırır. Zorluklara engel olan bir dindir. Resulü Şah'ın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere getirmiş olduğu... Üzerine inmiş olduğu İslam dininin hükümlerinden bir tanesi de budur. Ayak üzerine mesetmek, mesetmek kolaylıktır. Özellikle de misafir için. Evet bu asrımızda seyahat yapmak çok kolaydır. Eskiden 3 gün 3 gecelik bir yola çıktığı zaman kişi seferi sayılıyor idi. Ama şimdi ise o 3 gün 3 gecelik yolu yarım saatte katledebiliyorsun, yarım saatte kesebiliyorsun. O meşakkatlar kalmadı ama sefer seferdir. Ne kadar olursa olsun hüküm bakidir. hüküm bakidir. Kişinin ailesinden, akrabasından, dostlarından, evlatlarından ayrılması bile mi bir, bir, bir meşakkattır, bir meşakkattır? Bunu göz önüne almak lazım. Diyemeyiz ki bugün, evet mesafeler kısaldı, dünya daraldı, iç içe olduk, seferin hükmü kalmadı diyemeyiz. Asla İslami hükümler dünya kaldıkça kıyamete kadar bu hükümlerde kalacaktır. Bu hükümleri, hükümleri bilmemiz gerekiyor. Bunları bildiğimiz halde yapmamızda elbette ki bir Müslümanın bir görevidir. Evet üçüncüsü değerli kardeşlerim mes üzerinden sonra teyemmüm. Teyemmüm. İslam'da da teyemmüm hakeza bir mekanı bir diğeri vardır. Su bulamadığımız zaman veya suyu bulduk ama kullanamıyoruz. Çok soğuk, buzlu. Kullansak hastalanacağız. Ha, böyle hallerde de, böyle hallerde de ne yaparız bizler? Temu alırız. İnfaq <gülüyor> edilme suyu kaybedecek olursa su yoksa veya evşak aleyhi istemaluhu veya suyun kullanmasını zor zor geliyor kullanamıyor kullanamıyor hasta yardım eden de yok veya su var ama suyun Buzluğundan dolayı, soğukluğundan dolayı kullanamıyor ise, on, ne yapar o kişi? Teyemmüm alır. Evgale aleyhi veya da su var ama çok pahalı satılıyor. Veya öyle bir yerde ki içme suyu var, sadece içmek için, abdest alsa içmek için su kalmayacak. Böyle bir hallerde o kişi ne yapar? O kişi elbette ki teyemmüm alacaktır. Li qawlihi taala Allah şöyle buyuruyor: "Ve inkuntum marda hasta iseniz ev ala seferin veya yolda iseniz ev cahadu minkum min el gayti veya büyük abdestten yaptı geldikten sonra evla muslimun nisa ya eşlerinizle birlikte olduk olmuş iseniz felem tecidu bulamazsanız ma en su bulamazsanız fe teyemmumu alınız saiden tayyiba" Temiz toprakla teyvmüm alınız. Femsahû bivudûhikum ve eydîkum. Sizler Femsahû vucuhikum ve eydîkum. Ayaklarınızı ve ellerinizi meshediniz. Meshediniz. Evet değerli kardeşlerim. Demek ki hasta olduğumuz halde hastayız. Yardım eden yok. Teyvmüm almamız caizdir. Burada bazı hasta kardeşlerimiz vardır. Veya trafik kazasına uğrayan kardeşlerimiz de çok gitmiştir ziyaretlerine hastanede ve görmüştürüz, görmüştürüz ki orada hastanenin sorumlu kişileri hastanenin sorumlu insanları toprak getirmişlerdir veya torba getirmişlerdir. Hastanın başına koymuşlardır. Hasta bundan teyvhüm alsın da namazını kılsın diye. Çünkü hasta kalkamıyor. Yardım eden de yok. Yardım eden de yok. Su var ama. Kalkamıyor. Yardım eden de yok. Bundan dolayı tevmüm almasını kolaylaştırmışlardır. Yani vakit bu kadar kıymetlidir ki hasta olsa dahi kişi tevmüm alsın da namazını kılsın. Namaz Müslümanın başının tacıdır. Namaz her halükânında ifha edilmesi gereken bir vecibeli ibadettir. Bunu mutlaka hasta dahi olsa yapması gerekiyor. Evet veya büyük abdestini yaptın, suyu bulamıyorsun, gene teyvim alacaksın. Veya eşinle birlikte oldun, su yok, gene teyvim alacaksın. Temiz bir toprakla, temiz bir toprağa veya toza elini vuraraktan teyvim alırsın. Ellerini ve yüzlerini ne yaparsın? Onunla mesedersin. İki, birinci yapmanda. Yüzünü ikinci yapmanda ellerini yapacaksın. İki darp bir niyet. Hanefi mezhebinde teyemmümünü fazla kaç? İki darp bir niyet. İki darp iki defa elini yerine vuracaksın. Bir de niyet edeceksin. Teyemmüm alıyorum diye niyet edeceksin. Niyet edeceksin. Evet dördüncüsüne gelecek olursak değerli kardeşlerim. Seferi halinde oruç yemek, oruç tutmamak. Bunu da Rabbil Alemin kullarına bir kolaylık olaraktan kılmıştır. Allah böyle buyuruyor. Femenkene minkum maridan ev ala seferin feiddetin min ayamin ohar. Feiddetin min ayamin ohar. Femen kana minkum maridan kim hasta olursa sizlerden ev ala seferin veya sefer de olursa feiddetun min ayamin ohar o yemiş olduğu günlerin başka günlerde yerine getirerekten oruç diye buyuruyor. Bu Allah'ın emridir. Evet Sefere giden kardeşlerimize de Allah müsaade etmiştir. Oruç tutmamalarını döndükten sonra en yakın zamanda o yedikleri orucu kaza ederler. En yakın zamanda. Geciktirmemeksizin. Çünkü hayrul amali aciluhu. Amellerin en hayırlısı acele olanıdır. Bugünkü ameli yarına koymamak gerekiyor. Seferden döndün. Kaç gün yedin seferde iken... Üç gün, beş gün, bir gün. Ne yapacaksın? O yemiş olduğun günlere döndükten sonra kaza edeceksin. Evet. Demek ki Allah'ın lütfu ve ihsanıdır ki ümmeti Muhammed'e, ümmeti Muhammed'e Ramazan-ı Şerifi seferdeyken bile yemesini caiz görmüştür. Caiz görmüştür. 5.'si nafile namazlarına gelecek olursak, farz namazlarını öğrendik nasıl kılacağımızı. Farzların dışında kılınan bütün ibadetlere nafile denilir. Farzların dışında kılınan bütün ibadetlere nafile denilir. Allah'ın lütfudur ki kendi rızasını kesbetmek için bizleri bir ibadette yetinmemiştir Rabbil Alemin. Muhtelif ibadetler göstermiştir. Ki o ibadetlerde de herkese derecemiz yükselsin, amel yapmakla bizim kıyamet gününde bizlere verilecek derecede yükselsin diye... Hazreti Allah farzın dışında da nafile ibadetleri bizlere göstermiştir. Yaptığımız zaman sevabını alırız. Mükafatını alırız. Yapmadığımız zaman Allah bize sormaz. Rabbimiz bize sormaz. O lütuf ve ikram sahibidir. O bizim masraatı bizden daha iyi bildiği için Hazreti Allah nafile ibadetlerini de bizlere meşru kılmıştır. Ve bunları bizlere teşvik etmiştir. Evet diyelim ki nafile ibadeti. Arabara bindin gidiyorsun. Otobüstesin. Veya affedersiniz, hayvanın üzerindesiniz. Nafile namazı kılacaksınız. Farzın dışında. Abdestinizi aldınız. Bindiniz bineğinize. Hangi tarafa yönelirse yönelsin nafile namazını kılabilirsiniz. İki de kılabilirsiniz, dört rekat kılabilirsiniz, daha fazla kılabilirsiniz. Nafile namazını istediğiniz şekilde havyan veya arabanız herhangi yöne yönelirse yönelsin bunu kılabilirsiniz. Kıble şart değil mi hocam? Kıble şart değil nafile namazlarında. Niçin li kavli İbni Ömer <Gülüyor> radiyallahu Hazreti Allah ondan razı olsun İbni Ömer radıyallahu anhü'nün sözüne göre İnne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salat ve selam onun üzerine olsun. Kâne yusalli diyor Peygamber Efendimiz. Kâne yusalli kılıyor idi. Nafile namazlarını kılıyor idi. Hay su teveccehet bihi nâkatuh. Devesi herhangi yöne yönelirse yönelsin Allah'ın Resulü nafile namazını kılıyordu diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah. Bundan dolayı, da, bundan dolayı da biz de herkese Abdesti isek, yolda gidiyor isek, otobüsümüze bindik, binmiş isek nafile namazlarımızı, nafile namazlarımızı herhangi yön olursa olsun kılabiliriz. Çünkü Allah'ın Resulü kılmıştır. O bizim için önderdir. Onun hal ve hareketleri, bütün işlemleri bizim için hadistir. Bu hadise uyaraktan bizler de hakeza nafile namazımızı istediğimiz yöne kılabiliriz. Niçin? Allah bize bunu farz kılmamıştır, emretmemiştir. Resul-i Efendimiz bizlere bunu emredip meşru kılmamıştır İlla kılacaksınız diye. Ama derecemizin yükselmesi için, daha fazlalette amel almamız için, daha güçlü olmamız için, daha fazla sevap almamız için bu nafile ibadetleri elbette ki yerine getiririz derecemizin yükseldiği için. Bundan dolayı nafile ibadetlerimizde kıblaya yönelmek şart değildir. Altıncısı değerli kardeşlerim, <gülüyor> cevazul camu beyne zuhreyn evül aşain öğle namazıyla ikindi namazını, akşam namazıyla yatsı namazını, yatsı namazını beraber kılmak caizdir. Hanefi mezhebinde malumdur ki Cemi ta'hir ve cemi takdim iki yerdedir. Arafat'ta, Arafat'ta öğle namazını kıldıktan sonra hemen kamet ediliyor. Ne yapıyoruz? İkindi namazını kılıyoruz. İkişer cekat. Akşam namazı olduğu zaman akşam namazını Arafat'ta kılmıyoruz. Nerede kılıyoruz? Müzdelif'e de kılıyoruz. Arafat'ta akşamla e öğlen namazından sonra ikindi namazını kıldığımız zaman buna cemi takdim diyoruz. Çünkü ikinci namazını vaktinde önceye takdim ediyoruz. Cem'i takdim oluyor. Yatsı namazına takdim ve tehir ettiğimizden dolayı da akşam namazını buna da Cem'i tehir deniliyor. Halifi mezhebinde bu iki yerde, bu iki yerde Cem'i takdim ve Cem'i tehir olmuş oluyor. Resulü Cişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerden bir tanesini gördü ki akşam namazını, akşam namazını Arafat'ta kılıyor. Ona Peygamber Efendimiz buyurdu. Es-salâtu emâmek. es, emamek, es Namaz önünde. Yani müzderifeyi tarif etti Peygamber Efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama diğer bazı mezheplerde diğer bazı mezheplerde caizdir. Öğle namazından sonra ikindiyi kılmak veya ikindi öğle namazını ikindiden sonraya tehir etmek. Akşam namazından sonra yatsıyı kılmak veya İkindi namazı akşam namazını yatsıdan sonraya tehir etmek caizdir. Caizdir. Seferi hallerde. Seferi hallerde Allah'ın Resulü Allah'ın Resulü yaptı, yaptığından dolayı da bunu burada bazı ulemalar caiz görüyorlar. Caiz görüyorlar. Seferi halinde bunu meydana getirmek, böyle yapmak büyük bir kolaylıktır ümmeti Muhammed'e. Büyük bir kolaylıktır. Çünkü öğle namazında bulmuş olduğum Vakt vakit takfırsatı de bulamazsın. Akşam namazında bulmuş olduğun fırsatı ne yaparsın? Yatsı'da bulamazsın. Bundan dolayı bundan dolayı yatsı namazını yatsı namazını akşamdan sonra veya akşam namazını yazsan sonra kılmak. ikindi namazını öğleden sonra veya iki, öğle namazını ikindiden sonra kılmak seferi halinde caizdir. Ümmeti Muhammed'e bir kolaylıktır. Seferi halinde böyle yaptığımız zaman, böyle yaptığımız zaman bu kolaylığı da Ümmeti Muhammed'e Allah'ın Resulü sağlamıştır. Peki buna karşı bir delilimiz var mı? Niçin yapıyoruz böyle? Evet var. Var. Çünkü Hazreti Muaz radıyallahu anh'u büyük bir sahabe idi. Muaz ibni Cebel büyük bir sahabe idi. Medine-i Münevvere'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muaz'ı şeye gönderdi, Yemen'e gönderdi. Vali olaraktan Yemen'e gönderdi. Peygamber Efendimiz bunun emanetine güveniyor idi. Dedi kendisine, bime tahkumi ya Muaz, neyle hükmedeceksin? Bi kitabillah, Allah'ın kitabıyla hükmederim. Fe tecip bulamasan, fe sünneti Resulillah, Resulullah'ın sünnetiyle hükmederim. Bulamasan onda da ey Muaz dedi Resul-i Efendimiz fe eştehit, ederim ey Allah'ın Resulü deyince Allah'ıma hamdolsun ki Resulünün Resulü kendisinden razı olan bir Resulü oraya gönderdi diye buyurdu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Hazreti Muaz buyuruyor ki Haracna'a çıktık ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizle çıktık birlikte. Fiğaz ve Tebuk, Tebük Savaşı'nda fekane yusallı zuhr ve'l asır öğleyi ve ikindiyi cemiyan ikisini birlikte kılıyordu. Vel mağrib ve'l işe akşamı yatsı yine birlikte kılıyordu diye buyuruyor Hazreti Muaz radıyallahu anhu Allah'ın Resulü. Bu hadisten alaraktan bazı mezhepler seferi halinde öğleyi ikindiyle akşamı yatsıyla kılmayı caiz görmüştür. Evet değerli kardeşlerim seferi halinde seferi halinde meydana gelecek yapmamız gereken bazı hükümlerden bazılarını sizlere izah ettik. Şimdi, evet sefere çıkmazdan önce yapmamız gereken bir dahi adat ve usuller vardır. da sizlere kısaca bahsedelim. Evet, birincisi sefere gideceksin. Yanında başkalarının emanetleri var. Herhangi bir verilmesi gereken gereken şeyleri var. Onları sahiplerine vereceksin. Çünkü sefere gidiyorsun. Seferden ya dönersin ya da dönemezsin. Helak olma zanlı daha kaliptir sefere gittiğimiz zaman. Evet. Sefere gittiğimiz zaman Allah korusun helak ve telaf olmanın zanlı daha kaliptir. Senin vereceğin emanet var ise, söyleyeceğin bir şey var ise bunları ne yapacaksın? Ehillerini, sahiplerine teslim edeceksin. Bu farz vacip değildir. Adep ve usuldur. Ha, bunu yapman adep ve usulünü yerine getirmiş olursun. İkincisi değerli kardeşlerim, sefere gidiyorsun, helal kazançlarından alacaksın. Ömreye gidiyorsun, helal kazancından Haca geliyorsun, helal kazançlarından. İlim talep etmeye gidiyorsun, helal kazançlarından alacaksın. Beraberinde almış olduğun azık helal olacak. Yediğin zaman işine sinecek. kalbine inen bütün lokmalar kalbine inen bütün lokmalar bu helaldır helaldır diyerekten için hoş olaraktan yiyeceksin. Özellikle de sefere gittiğin zaman almış olduğun bu azık bu azık çok helal olması gerekiyor. Evet sefere giderken gene herkese ailenin kalacak çoluğun çocuğun kalacak onların nefakasını da temin edeceksin. Onların nefakasını. Onların yiyeceği ihtiyaçları da mutlaka temin edeceksin. Temin ettikten sonra temin ettikten sonra sefere çıkacaksın. Adet ve usullerdendir bu. Onların rızıklarını beraber alırsan, annene babana vereceğin nefakalarını beraberlerine bıraktırmayacak olursan onlara hürmette noksanlık yapmış olursun. Bu ise yapacağın seferin lezzetini ve tadını kaldırır. Çünkü senin sefere gideceğin elbette ki bir Güzel bir uğur için sefere gidiyorsun. Ya hac için gidiyorsun, ya ziyaret için, ya ilim için, ya ömre için. Veyahut da herhangi bir hayırlı manfaatlar için sefere gidiyorsun. Böyle bir seferi seçtiğin zaman da geriye kalanların hallerini elbette ki düşüneceksin. İslam dini ne kadar güzel adef ve usuller vermiş bizlere. Allah bunları bizlere yaşamayı nasip eylesin. Evet, üçüncüsü değerli kardeşlerim ailesini, arkadaşlarını, dostlarını uğurlayacak. Onları uğurlayacak. Onlara veda yapacak. Onlara dua edecek. Sefere giden kişi onlara dua edecek. Onlar yanına geldiği zaman uğurlamak için onlara şöyle diyecek. Allah dinekum ve emanetekum. Dininizi ve emvalınızı, mallarınızı ve salih amellerinizi Allah'a emanet ediyorum salih amellerinizi dinlerinizi ve mallarınızı Allah'a emanet ediyorum diyecek o uğurlamaya gelen kişilere o uğrayan kişiler de şöyle diyecekler zavvedek Allah et takva Allah sana takvalık versin Allah sana takvalık versin günahını affeylesin vecceheke ilal hayr seni Allah hayırlara yönetsin Nerede olursan ol. Allah seni hayırlara yönetsin diye dua edecekler. Ne kadar güzel bir kardeşlik. Ne kadar güzel bir uhuvvet. Ne kadar güzel bir dostluk. Gelenler bir dua ediyor. Gidenler bir dua ediyor. Gelenler bir hayır umuyor. Gidenler bir hayır umuyor. Allah'a hamdolsun. Müslümanlar her halükarında hayır üzerindedir. Seferi hallerinde, mükim hallerinde, oturdukları hallerde bütün hallerde Müslümanlar Hayır üzerinedir ve kaül resul Sallallahu aleyhi ve sellem niçin bu şekilde hem gelenler hem gidecek giden kişiler dua ediyorlar birbirlerine Allah'ın Resulü'nün sözünden dolayı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki inna Lokman Rokman buyurdu Lokman kâle dedi İnne Lokman kâle dedi. ki Allahu Teala'nın e, su ayeti Kerim'de İnna Allah taala Lokman şöyle diyor İnna Allah taala muhakkak Allah, izestu diye şeyen hafıza Allah'a bir şey emanet edilirse Allah onu korur Allah'a bir şey emanet edilirse Allah onu korur ha veda etmeyen kişilere ne dedi gidecek yolcu olan kişi dininizi emanetinizi ve salih amellerinizi Allah'a emanet ediyorum diye emanet et diye Lokmanda. Ayet-i Kerime'de buyurduğu gibi İnne Lokman kal innallaha teala Allah muhakkak Allah Lokman peygamberi diyor muhakkak Allah kendisine bir şey emanet edilirse Allah o emaneti korur. Bundan dolayı bundan dolayı emanet ediliyor. Hem gelenler hem gidenler. Ve kâne yekûl limen yuşeyyuhu Lokman kendisini veda etmeye gelenlere diyordu. Estevde Allah ve emaneteke dinlerinizi ve mallarınızı emanet ediyorum ve havatime amelik salih ameli amellerinizde Allah'a emanet ediyorum diye dua ederdi veda etmek isteyen kişilere bundan dolayı bundan dolayı hem veda edilen kişi hem de gelenler kişi bu şekilde birbirlerine güzel dualarla dualarla o gidecek kişiyi uğurluyorlar Dördüncüsü değerli kardeşlerim, sefere giderken, sefere giderken üç kişi, dört kişi, beş kişi olursa daha güzel olur. Seferleri daha faydalı olur, daha güzel olur, daha iyi olur. Birbirlerine yardımcı olurlar, birbirlerine kenetleşirler ve birbirlerinin sıkıntılarını seferi hallerinde götürür götürürler. Ve kendi aralarında da bir tane lider seçerler. Dider seçerler. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sefere gönderdiği kişiler 3 kişi veya daha fazla ise mutlaka onların başına bir tane yönetici kılar idi. Yönetici tayin eder idi. Sefere giden kişilerde en iyisi 3-5 daha fazla oldukları zaman kendi aralarında bir yönetici seçmeleri gerekir. Ne kadar güzel bir şey. Her şey adat ve terbiye üzerine. Her şey usul üzerine. Seferde bile, seferde bile Müslümanlar birbirlerin sözlerini dinlemeleri, birbirler istişare yapmaları ve birbirleriyle, birbirleriyle seferi hallerinde meşakkatları, sıkıntıları götürmek için istişare hallerinde olmalarını ne yapmıştır? İslam dini, İslam dini bu adabı kendilerine kılmıştır. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sefer diyoruz. Niçin için sefer diyoruz? Çünkü sefer kişinin bünyesini, kişinin varlığını ne olduğunu meydana getirir. Meydana getirir. Bundan dolayı kişinin kişi olduğunu öğrenmek istiyorsan üç şeyle deneyeceksin. Birincisi, komşuluk iken denersin. İkincisi, yoldayken denersin. Yoldayken denersin. Ne olduğunu bilirsin. Üçüncüsü, bir emanet verdiğin zaman bu emaneti yerine getirecek mi, getirmeyecek mi? Üç şeyde kişi denilir. Sefere çıktığın zaman da kişi kişi kendi halini beyan edici bir bir durum haline gelir. Ondan dolayı sefere sefer denilmiştir. Evet beşincisine gelecek olursak değerli kardeşlerim, yalınız çıkmamak lazım dediğimiz gibi mutlaka mutlaka 4-5 kişi 3 kişiden fazla olmamız daha uygundur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "İza haraca selasetun fi seferin" 3 kişi sefere çıkacak olursa felu'emiru ahaduhum kendi aralarında bir tanesini yönetici kılsınlar. Kendi aralarında bir tanesini yönetici kılsınlar diye buyuruyor Allah'ın Resulü. Bunda da bir hikmet vardır. Başı dağlık olmamak lazım. Birlikte beraber, beraberliğe ihtiyacımız var. Her nerede olursa olsun bu beraberliğin de bir başa ihtiyacı var. Başta bir amir halinde olacak olursa İttifakla sözünü dinleriz. Bir noktaya basar ve sıkıntı çekmeyiz. Seferde dahi olsun birliğe ihtiyacımız vardır değerli kardeşlerim. Altıncısı istihare namazı kılmak. Sefere çıktığımız zaman iki rekat namaz kılıp ve istihare duasını yapmamız gerekiyor. Çünkü Allah'ın Resulü, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah ondan ...razi olsun, salat ve selam onun üzerine olsun... ...Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun... ...Peygamber Efendimiz sahabelere... ...istihareyi nasıl ki... ...Kur'an-ı Kerim'de bir süre öğretiyor ise... ...istihareyi de o şekilde öğretirdi sahabelere. İstihareyi de aynen o şekilde öğretirdi... ...Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere. Çıkmazdan önce de istihare yapması elbette ki uygundur. İki dekat namaz kılacak... Duası var onu okuyacak. Bu duayı isterse namaz secdedeyken okur, isterse selam verdikten sonra sağına selam verdi, sonuna selam verdi. Bu istihare duasını o zaman da okuyabilir. Evet yedincisi değerli kardeşlerim. Arabasına bindi, diyarına ayrıldı. Ayrılırken ne diyecek? Bismillah. Allah'ın adıyla sefede çıkıyorum. Bismillah. Allah'ın adıyla sefede çıkıyorum. Tevekkül al Allah. Allah'a tevekkül oluyorum. Vela power, illa Güç ve kudret Allah'ındır. <gülüyor> Allah'la olacaktır. Allahım ve inni, ey benim Allahım. Awwuz bika. Sana sığınırım, ey benim Allahım. Dalalete düşürmekten, düşmekten ve düşürmekten, zelî etmekten ve olmaktan, cahil olmaktan ve cahilliğe yönelmekten. Bunu okur sefere giden bir kişi. Bismillah ve billah vallahu ekber. Bunu söyler. Tevekkut al Allah. Allah'a tevekkül oldum. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bunu der. Maşaallah. Ken Allah'ın dilediği olur ve ma lem yeşe dem yekun. Allah'ın dilediği olmaz. Allahummenni eseluke fi seferine haza el birr ve takva. Ey benim Allah'ım, ben bu yolculuğumda Eylik ve takvalık istiyorum. Amellerden de hangisine razıysan onu istiyorum. Ya Rabbi beni zelil edecek. Bana kötü gelecek. Kötü şeyleri bu seferimde bana gösterme. Diye dua eder. Dua baya uzuyor. Aklınıza gelen hayırlı duaları yapmanız elbette ki en efsaldır. Evet. Sefere çıkarken sekizincisi Perşembe günü çıkmak. Ve Perşembe gününün ilk saatlerinde çıkmak daha evladır. Perşembe günü çıkmak ve ilk saatlerde çıkmak daha evlad, evladır. Allah'ın Resulü buyurduğundan dolayı Allahümme ey benim Allah'ım ey benim Allah'ım barikli ümmeti ümmetime mübarek kıl fi bukûrihe erken saatlerinde mübarek kıl. Ümmetimin erken saatlerinde mübarek kıl diye dua etmiştir. İşte bu duaya haiz olmak için de haiz olmak için de bu duaya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu duasına haiz olmak için de Perşembe günü ve erkenden çıkmak daha evladır, daha afzaldır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de genellikle seferine Perşembe günü çıkardı. Dokuzuncusu, sefere çıktın, arabanla gidiyorsun, herhangi yüksek yerlere çıktığın zaman, herhangi bir engin yerlere indi, indiğin zaman Allahu Ekber, Allahu Ekber ve le havle ve la kuvvete diye buyurunuz, diye buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, onuncusu değerli kardeşlerim, bir yere gittin, indin geleleyeceksin, orada kalacaksın. Herhangi bir varlıktan korkuyorsun, vahşi hayvanlardan korkuyorsun, akraplardan korkuyorsun. O zaman şu duayı oku, o zaman şu duayı oku. Allahüm enne fi finurhûrihim ve neûzbuke misrûrihim. Ey benim Allah'ım, bunların şerrinden, bunların kalbinin gizlemiş olduğu kötülüklerden sana sığınırım. Bu duayı oku. Türkçesini söyle. 11.si Eyyed vallaha taala fi seferihi. Seferinde dua edecek yola çıktığı zaman dünya ve ahiretin ey hallerini dileyecek Allah'tan. Çünkü dua sefer halinde müstecaptır değerli kardeşlerim. Dua sefer halinde müstecaptır. Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Selasu daavatin müstecabat. 3 tane dua vardır ki bunlar müstecaptır. Kabul olur Allah'ın dinde. Diye buyuruyor. La <gülüyor> şekke Onların müsteceb olmasında hiç şüphe yoktur. Allah Allah. Onların müsteceb olmasında hiç şüphe yoktur. Diye buyuruyor. Peygamber Efendimiz. Birinci davetul mazlum. zulma uğrayan bir kişi dua ederse. Bir zalim var. Bir de mazlum var. Zalim gücüne, kuvvetine, çevresine dayanaraktan Zulme diyor kişilere, insanlara. O dua, mazum olan kişi elini kaldırıyor. Ey benim Allahım, bunun gücü varsa, senin gücün daha yüksek, daha fazladır diye dua ediyor. Ey benim Allahım intikam al, beni bundan koru, bunu kahret diye dua edecek olursa Allah korusun. Onun duasını Allah reddetmez. Sefere giden bir kişi, dua edecek. Onun için çok kişiler, salih kişiler. Sefere giden kişiye derler ki bize dua ediniz. Duanızdan bizleri unutmayınız. Beytullah'ta dua ediniz. Medine'de dua ediniz. Resul-i Şarif in huzurunda dua ediniz. Duanızdan bizleri mahrum eylemeyiniz. Yolunuzda, yollarınızda, arabanızda bizlere dua ediniz. Sefere giden kişinin duası makbul olduğundan dolayı duasını talep ederler. Ve davetül ala veledihi bir babanın, bir annenin bir babanın, bir Annenin evladına yapmış olduğu duayı da Allah kabul eder. Allah kabul eder. İşte bu duanın, 3 tane duanın müstecab olmasında asla şek ve şüpheye düşmememiz gerekiyor. Değerli kardeşlerim. 12. 12. Herhangi bir yere indin geceleyeceksin, yalınızsın veya arkadaşla da berabersiniz. Orada akrab olur, yılan olur, hırsızlar olur, hücum edici zalimler olur. O zaman... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve su duayı yapmamızı tavsiye ediyor bizlere. Auzu bi kelimatillahit taammati Yaratmış olduğun, yaratmış olduğu, Allahu Teala'nın yaratmış olduğu şeylerin şerrinden Allahu Teala'nın kelimeleriyle Allah'a sığınırım. Auzu bi kelimatillahit taammati Yaratılmış, yarattığı, Allahu Teala'nın yarattığı mahlukatın şerrinden Allah-u Teala'nın kelamıyla, Allah-u Allah Teala'nın kelamıyla Hazreti Allah'a sığınırım. veza izâ akbelen gece olduğu zaman Ya ardu Rabbi, Ya ardu, Ya ardu Rabbi ve Rabbuke Allah Ey yer, benim ve senin Rabbin Allah'tır. Beni sıkıntıya sokma diye dua eder. İnne euzu billah min şerri ve şerri ma senin şerrinden ve şer, senin senden, sen de bulunanın şerrinden ve senden sen sende ve şerr-i sen de yaratı senin düzenle yarattıların şerrinden Allah'a sığınırım diyerekten dua eder. Yattığı zaman, konakladığı zaman, o bulunduğu yerde. Ondan dolayı ve min şey'i akrabin ve hayyetin ve akrabin. Akrab ve yılanın şerrinden ve sakin olan burada sakin olanların şerrinden sana sığınırım diyerekten dua eder. Yani bulunmuş olduğu konaklayacağı o yere, yerde Bismillah'la tevekkutu Allah'la konaklarsa Hazreti allah Teala onu korur, muhafaza eder. Hiçbir varlık ona zarar veremez. Evet, on üçüncüsü, İzâ evet. hafe vahşeten, yalın zıtan korkacak olursa, Subhaneke, Subhane'l-melikul-guddûz, Rabbul-melaiket-i verruh, bu duayı okur meleklerin meleklerin Rabbi olan Cebrail'in Rabbi olan Allah'a sığınırım. O Allah'ı tenzih ederim. Bu duayı okur. On dördüncüsü eğer gecenin gecenin evvelinde yatacak olursa yatacak olursa başını şu elinin üzerine koy bu şekilde uzatır kolunu. Eğer ki gece geç yatacak olursa başını Kolunun üzerine kor bu şekilde dikerekten yatar böyle yapması uykusunun ağırlığını kaldırır sabah namazına kalkmasına da vesile olur sabah namazına da kalkmasına vesile olur evet 15. ci .si değerli kardeşlerim iza eşref aleyhmedin etin eğer ki geri döndü gelecek gelecek o zaman ne yapar şunu okur Allahu mezzelene biha kararan Ey bizim Allah'ımız bu bulunacağımız, eneceğimiz şehre bize bir karargah kıl. Orada bize hayırlı rızıklar nasip eyle. Ya Rabbi, bu beldede bulunan hayırlardan senden isteriz. Ya Rabbi, bu beldede bulunanın şerrinden sana sığınırız diyerekten dua eder. Dua eder. 16.'sı işini bitirdi. Memlekete geri dönecek. İhtiyacını karşıladı. Gecikmemek sizin gecikmemek sizin ne yapar geri döner memleketine geri döner. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Es-seferu kıt'atun minel azab. Yolculuk ateşten bir parçadır. Yemne vahadukum taamehu ve şerabehu. Çünkü bu yolculukta bazı oluyor yemek yemiyorsunuz, uykunuzdan engel oluyorsunuz. Ve ne zaman ki ihtiyacınızı bitirdiniz seferde Derhal memleketinize dönünüz diye buyuruyor Allah'ın Resulü. Bırakmış olduğunuz kişileri de fazla üzmeyi, üzmeyiniz. Kendinizi onlara karşı fazla bekletmeyiniz diye ihtiyacınızı gördüğünüz seferde derhal geri dönünüz. Evet memlekete dönüyorsun, akrabalarına yaklaştın, memleketine, evine yaklaştın. Ve iza kafeler Racan kebbereseler sen üç defada tekbir alınız memlekete girerken. Ve şöyle deyiniz. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber deyiniz. Ayibun <gülüyor> taibun. Evet tövbe ederekten dönüyoruz. Abiduna <gülüyor> ibadet ederekten dönüyoruz. <gülüyor> Li rabbina rabbimize hamidun hamd ederekten dönüyoruz. Hamd ederekten dönüyoruz ve bunu tekrar ederekten memleketine selametçe geri döner Allah'ın lütfuyla. Evet geldiği zaman 18. değerli kardeşlerim. Gece girmemesi, evine gece girmemesi daha uygundur. Çünkü eve gelecek olursa onlar bir müfacaa halinde heyecana kapılırlar, sıkıntıya düşebilirler. Uygun bir saatte evine dönmesi, evine girmesi, akrabayla beraber olması daha uygundur. Evet, seherli kardeşlerim, bugünkü seferi hallerindeki yapılması gereken ahkam ve adapları sizlere kısaca beyan ettik. Hazreti Allah, Duyduğumuzda, öğrendiğimizde, bildiğimizde ameli, amel yapmayı nasip eylesin. Ve ahiru davani enilhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu aleyhi seyyine Muhammed ve ala al-i Muhammed. şimdi <gülüyor> <gülüyor> Müslümanların kanı her yerde akıyor. Görüyoruz ki camilerde şurada burada her yerde dualar var. Bu dualar kabul olmuyor desek doğru mu? Doğru değil. Yapılan duaları acele yapmayınız. Hazreti Allah'ı o istediğinizin, ya o istediğinizin aynısını verecektir veya daha iyisini verecektir. O duaların asla boşa gitmediğini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere müjdeliyor. Ancak kabulünde kabulünde acele yapmamamız daha uygundur. Yapmayacağız. Her yapılan dua Allah'ın lütuf ve ikram sahibidir. Kendisine açılan o elleri boş çevirmez. O lütuf ve ikram sahibidir. Allah kabul etsin hocam. Allah razı olsun. Allah razı olsun.